Merhaba, herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Bugün bir konuğumuz var. Açık Radyo'dayız, 94.9'dayız. E, Faik Uyanık bugün bizimle birlikte. UNDP e, iletişim Koordinatörü, yani Birleşmiş Milletler e, kalkınma, kalkınma Ajansı, programı. Kalkınma Programı e, iletişim Koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bugün sosyal fayda zirvesi üzerine konuşacağız ve tabii ki sosyal fayda zirvesi deyince e, sürdürülebilir kalkınma amaçları. E, doğru terminoloji değil mi amaçları? Doğru, doğru. Tamam. En son amaçları diyoruz artık. Evet. E, üzerine de konuşacağız biraz. E, başlayalım. Altıncısını yaptık galiba bu yıl değil mi? Sosyal fayda zirvesi. Türkiye'de altıncı kez düzenleniyor. 2013 yılında ilk kez düzenlemiştik. 2013, 14, 15, 16. Bir sene atladık. 18 ve 19 olmak üzere toplam 6. Ama dünyada düzenleniş 2010'da ilk kez ...başladı. Dünyada dokuzuncu, Türkiye'de altıncı. E, güzel, bayağı koşut devam ediyoruz aslında. Arada bir verdiğimiz, bir e, mola verdiğimize göre yedi yıldır, dokuz yıldır, yedi yıldır yapılıyor. Doğru, doğru. Aynen tabii o, o yıllar biraz hatırlarsınız 2016-2017, Türkiye'nin türbülanslı yılları. Orada bir ara verdik. E, oradan sonra devam ediyoruz her sene yapmaya. Burada ana odak, e, sosyal fayda derken kastettiğimiz elbette e, sürdürülebilir kalkınma amaçları... Yani yoksa iyilik olsun diye iyilik yapmak değil, iyilik yaparken dünyayı nasıl dönüştürebiliriz, iyilik yoluyla dünyayı nasıl dönüştürebiliriz ona odaklanan bir zirvedir. Ee, başlangıç noktası bu. Aslında bu sosyal fayda zirvesi bir kalkınma konferansı. Şimdi böyle dediğiniz zaman kimse gelmez. Yani kalkınma konferansına hepinizi bekliyoruz, gelin zorlu PSM'deyiz, 2200 kişi. Hepinizi kalkınma konuşmaya davet ediyoruz deseydik çok az kişi gelirdi muhtemelen. Ama konuyu farklı şekilde anlattığınızda işte iletişimcilerin rolü de burada devreye giriyor. Farklı şekilde anlatıp aslında hayatınıza dokunan aslında memleket meseleleri aslında dünya meseleleri olduğunu ve sizinle beraber bunu tartışmak istediğimizi söylediğimiz zaman insanlara... ...buna kesin bir karşılık alıyorsunuz ve yaptığınız her işte de muhakkak ciddi etkileşimler oluşuyor. Bu zirvede her zamankinde öyle oluyor, her seferinde öyle oluyor ama epeyce fazla bir konuşmacı vardı galiba. Konuşmacı katılımcı diyeyim yani panelistler de vardı, moderatörler de vardı. İyiliğe giden en kısa yol... Şeyle, Teması temasıyla başladı. Biraz konuşmacılardan ve temalardan da söz edebilir misiniz? Tabi format dediğiniz gibi gerçekten farklı bir format. Yani Türkiye'de pek alışkın olmadığımız türde bir format. Biraz çekinerek Türkiye'yi uyarlamıştık. Bundan birkaç sene evvel. Çünkü ilk başladığımızda e, klasik e, Türkiye'de yapılan konferanslar modeliyle en az 45 dakikalık ya da birer saatlik paneller, araya kahve araları vesaire olup... ...sabahtan akşama toplasanız 10-12 kişinin konuştuğu bir konferansken... ...şimdi sabah 10'da sahnenin açıldığı, 18.30'da kapandığı, e, çok kısa bir öğle arasının dışında e, sahnenin sürekli aktığı... Ortalama konuşmacı süresinin 4-5 dakika civarında olduğu, 70 kadar konuşmacının sahneye çıktığı, tabii buna sunucu ve moderatörler de dahil, bir etkinliğe dönüştü. İlk çıktığında açıkçası biraz korkuyorduk. Acaba nasıl bir tepki alacağız? Bir izleyicilerden nasıl bir tepki alacağız? Alışkın olunmayan bir format. İki davet ettiğimiz o kadar önemli insanlardan. Hı -hı. ...nasıl dakika mı konuşacağız? Dört dakika için beni buraya çağırdı, işimi gücümü bıraktın. Tabii diyenler çıktı, çıkar normal. Ama onlar yetmişte bir iki. Geçen sene de 70 civarında konuşmacımız vardı. Bir iki kişiden onu duyduk. Onun haricinde bizim e, bu formatta e, söylediğimiz... ...zaten konuşmacı kurallarını da bütün e, katılımcılara yollarız. Orada söylediğimiz şey şu. Yarım saatte anlatabileceğin bir konuyu... ...esasen dört dakika içinde de çok rahat anlatırsın. Yarım saatte vereceğin üç mesaj varsa üç mesajı net bir şekilde saptayıp öncelik sırasına göre onları net bir şekilde karşı tarafa geçirebilirsin ve bunu yapmanın yolları şunlar şunlar şunlardır diye tavsiyelerimizden oluşan böyle yirmi yirmi beş maddelik e, bir sosyal fayda zirvesi kurallar konuşmacı kurallar dizisi var bu gerçekten de e, hemen adapte edildi konuşmacılar tarafından hemen alışıldı e, ve bunu yaptık. Daha önce hiç giremediğimiz konulara bu sayede girme şansımız oluyor. Çünkü öncelikli konular var ve konuşmaya sıra gelmeyen konular var. 17 amaç içinde, 169 hedef içinde. İşte bu format sayesinde 70 konuk sahneye çıkınca 20 ayrı konuyu belki 14 dakikalık paneller halinde... ...ama yine de derinlemesine ele alma şansı oldu. Bu ilk baştaki tepki korkusundan öte... ...övgülerle dolu geri dönüşlere de sebep oluyor tabii. Çok güzel. Ee, bir zil çalıyor konuşmanın sonunda, panelin sonunda. O zilden itibaren bir dakikanız ya da 30 saniyeniz var. Öyle bir şey galiba. Doğru ve kimseye evet. orada şey yok. Yani bir torpil de yok. Yok, evet. Şimdi mesela UNDP Türkiye temsilcisinin konuşması sırasında da çaldı o gong. Evet. <gülüyor> Oradaydınız biliyorsunuz. Evet. Herkesin <gülüyor> konuşmasına çalabilir. Devlet büyüklerimize belki birazcık böyle bir iki dakikalık müsaade edilir. Ama onun haricinde herkes önceden çok net bir şekilde brief edildiği için orada bir şey olmuyor, sorun olmuyor. Herkes çıktığında ne söylemek istiyorsa, ne planladıysa yüzde 99, 99 mutlaka söylemiş oluyor. Verimini ölçersek yani başarılı bir sosyal fayda zirvesi miydi bu yılki? Doğru, hala ölçümlemeler devam ediyor. Bir etki raporu oluşturuyoruz. Cuma günü yaptık, bugün günlerden salı. Bazı temel rakamlarda rekor kırdığımızı söyleyebilirim. Mesela kayıt sayısında, bu seneki kayıt sayısı 2500'e yaklaştı. Bu şu ana kadarki en yüksek kayıt süresi ki ilan ettiğimiz tarih çok yakın bir tarihti. Sosyal fayda zirvesinin İstanbul'da da bu sene de yapıldığını açıkladığımızda neredeyse zaten birkaç hafta kalmıştı. Bir orası iki katılımcı sayısı kayıttan sonra katılımcı sayısı üç kadın katılımcı oranı açısından bu sene farklı bir sene oldu yarıya yaklaşıyoruz artık yani sahneye çıkıyor hiçbir panelimizde bir kere sadece erkekler olmasın diye istiyoruz. Ee, ...önleyebildiğimiz kadar bunu önlemeye çalışıyoruz. Bazı durumlarda olmayabilir. Ama bu seneki katılımcıların yarıya yakını kadındı mesela. Bunun gibi güzel güzel şeyler var. Sosyal e, medya üzerindeki yansımalar da gayet iyiydi. 2030 şimdi diye bir hashtag'i var. O hashtag güzel yürüdü o gün. E, bütün o Türkiye'nin ağır gündemine rağmen. E, tabii burada üst düzey katılımcıların veya ünlülerin de rolü oluyor. Tahmin edersiniz ki. ...şuna her zaman inanıyorum... ...bu üst düzey katılımcılar için... ...sırf gelen insanlar vardır... ...veya ünlü için, bir şarkıcı Hı. için... ...sevdiği şarkıcı için... ...kayıt yaptırıp ücretsiz olan bir konferansa... ...gelmek isteyen vardır... ...ama bunun çok önemli bir kıymeti var... ...çünkü belki hayatı boyunca maruz kalmayacağım... ...mesajlara... E, ...o şekilde maruz kalıyor... ...ve etrafında kendi ünlü gücüyle... ...işte oradaki gördüklerini... ...duyduklarını yazdığında... O gücü katlamış oluyoruz. Böyle bir e, sosyal medya üzerine de ciddi yürüdü ama net rakamlar elimizde yok. Ve basında, sosyal medyada evet. ve diğer yerlerde etkisi büyük oldu. E, konular üzerinden biraz gidelim mi? 20 konu Tabii. bu sefer nelerdi? E, benim dikkatimi çeken e, birkaç tane şey vardı. Bir, e, bir hat, sivil toplum ve şirket işbirlikleri üzerinden gidiyordu. Buna katılan bir sosyal girişim meselesi vardı. Hatta hani bazı sivil toplum şirket işbirlikleri aslında sosyal girişimler ve e, sivil toplum işbirlikleri şeklinde gerçekleşmişti. Doğru. Ee, biraz bundan sonrasını e, dinleyelim senden. Ee, şöyle <gülüyor> e, şimdi bu senenin teması 2019'un küreseldeki teması iklim malumunuz. Hı hı. Evet. o zaten artık önümüzde her şeyin teması. Yani. Bundan sonra hayatımızın teması aslında iklim krizin içinde yaşıyoruz. O yani yer küre olmadığı takdirde diğer hiçbir şey olmayacak sosyal olan e, veya işte diğer hiçbir konu başlığı olmayacak. Dolayısıyla iklimi biz yine de merkeze yerleştirmeye çalıştık. Bütün bu konu başlıklarına ve diğer önceliklere rağmen. Kadın her zaman bizde kadın konusu toplumsal cinsiyet eşitliği muhakkak her sene ele aldığımız bir konudur. Bu sene ilk kez e, güçlü bir şekilde ele almak istediğimiz farklı bir boyutuyla ele almak istediğimiz konu afetler konusu. ...afet riskiyle mücadele konusu ciddi bir şekilde burada panellerin içine yerleştirdik. Ee, söylediğiniz gibi sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ortaklığı... E, ...ortak çalışma alanları, özel sektörün kalkınmaya katkısı gibi konuları da mutlaka yer açmak istiyoruz. Hmm. Birkaç sebepten açmak istiyoruz. Bir, e, böyle bir mecra bulmakta güçlük çekiyor şirketler. Anlatacakları güvenilir ve prestijli bir e, platform bulmakta güçlük çekiyorlar... Onları da birilerinin çıkıp orada teşvik etmesi lazım. Ee, örneğin bir markayla işte bir cep telefonu markasıyla burada söylemeyelim kurduğumuz ortaklık sonucunda o cep telefonunun bütün dünyada dağıtılan e, belli bir model üstündeki versiyonlarında artık küresel amaçlar aplikasyonu var. Ee, ...ve Android'de olan... ...Android kullanan herkesin ulaşabileceği bir... ...küresel amaçlar aplikasyonu var. Bu tarz iyi işleri anlatabilecekleri... ...bir platformun olması lazım. Onlara da alan açıldı. Özel sektörün... ...kalkınmadaki rolüne. Aslında... ...17 amacın her birine... <gülüyor> ...bir manada... ...dokunan işler... E, ...bu e, 20 panelin içinde oldu. 20 panelin dışında... E, ...birebir mülakatların olduğu... İşte Gençlik ve Spor Bakanının katıldığı veya işte Türkiye temsilcisi Claudio Tomasi'nin UNDP temsilcisinin katıldığı konuşmalar da oldu. Toplamda baktığınızda 25 ayrı bölümden oluşan, toplam süresi de 6 saat civarında olan bir sahne akışı. Başından sonuna oturup izleyenler de var. Ben şaşırdım. Hiç çıkmadınız mı dedim. Gerçekten arada çıkmak serbest çünkü formatta öyle bir hani kahve arası vesaire olmadığı için çıkıp daha çok ilginizi çeken bir panelde içeri girebiliyorsunuz. Başından sonuna oturup izleyen insanlarla karşılaştım. Gerçekten hoşumuza gitti. Verimli bir toplantı oldu yani buradan onu anlıyorum ben. E, Claudio Tomasso e, konuşmasında özellikle... E, bu e, işbirliklerine özel bir e, önem atfettiğini söyledi. 17. madde e, aslında bu bütün, bütün maddelerin e, kesiştiği nokta oluyor. E, amaçların diyeyim. E, Doğru. Sürdürülebilir Doğru. kalkınma amaçlarının. E, bu işbirlikleri meselesini biraz daha fazla konuşmamız gerekecek galiba önümüzdeki dönemde. Çünkü sorunlar büyük. E, kimsenin tek başına yutabileceği lokmalar değil. Ne devletlerin ne şirketlerin ne de STK'ların. Doğru. Hiçbir tema konusunda tek başına hiçbir e, devlet, hiçbir e, sivil toplum kuruluşu, hiçbir uluslararası örgüt, hiçbir hedefi tek başına yerine getiremez. Bu çok açık bir şekilde herkesin malumu. Bu 17 amacın yerine getirilmesi için trilyonlarca dolarlık kaynağa ihtiyaç var. Kalkınmanın, finansmanı konusunda süre giden tartışmaların odağında bu var. Bu parayı kim ödeyecek? Bir, parayı kim ödeyecek? İki, bu kadar işi kim yapacak? Herhangi bir ajansın Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun veya Uluslararası Kuruluşu'nun tek başına yapması mümkün olmadığına göre ortaklıklar kurulması şart. Hükümetlerle ortaklık, özel sektörle ortaklık, akademiyle, sivil toplumla vesaire ortaklıklar. Ve yaptığınız her işte yani işin çok büyük olması gerekmiyor ortaklık kurmanız için. Ortaklığın kendi başına da büyük bir değeri var. Çünkü ortaklıklar sizin daha doğruyu bulmanıza... ...daha geniş bir kitleyi kapsamanıza imkan sağlıyor. Sosyal fayda zirvesi örneğinde de bu var mesela. UNDP tek başına düzenlemiyor bunu. TBWA For Good ile biz iş birliği yaptık burada. İşlerin belli bir kısmı onlar tarafından üstlenildi. İdema Kalkınma Danışmanlığı ile ortaklık yaptık. İçerik konusunda, içeriği saptama, öncelikli konularımızı, panellerimizi saptama konusunda... Destek aldık vesaire. Pek çok ortaklık var bu işin içinde. Şu önemli. Ortaklıkları kurabilmek bir önemli. O dengeyi yürütebilmek önemli. İkincisi ortaklıklar yoluyla bulduğunuz o ortak payda çok kıymetli. Sizin tek başınıza elde edemeyeceğiniz bir etkiyi sağlaması bakımından önemli. UNDP'nin de yeni stratejik planında kendisini konumlandırış biçimi bir ortaklık platformu. ...ortaklık kuran, ortaklıklar yoluyla kalkımaya destek olan platform. Birkaç başka madde daha var ama her şeyin odağında dediğiniz gibi ortaklık var UNDP'de şu an. Bir tür moderasyon platformu haline getirmeyi mi düşünüyor kendin? Doğru, UNDP para mobilize eden bir yer. Hı. Yani para sağlayan, finanse eden, kalkmayı finanse eden bir yer değil. Ee, bir yerden parayı buluyor, bir yerden o işi yapacak insanları buluyor... ...bir yerden o işin uzmanını buluyor vesaire... Bu ortaklığı bir araya getirerek e, yangın neredeyse, o kalkınma problemi neredeyse bir an önce onun üzerine gidip onu söndürmek için çalışan bir kuruluş. Farklı bir çalışma yöntemi var. Projeler yoluyla çalışıyor. Proje dediğinizde ne kadar çok ortak varsa o kadar kıymetli olan bir iş. Çünkü sahiplenmesi gerekiyor. Yani UNDP yaptı bıraktı. Yani hiçbir kıymeti yok. Yerelde sahiplenilmediği takdirde, yerel hükümet tarafından sahiplenilmediği takdirde, yerel halk tarafından sahiplenilmediği takdirde Yaptığınız için neredeyse hiç kıymeti yok. Sürdürülebilir olmaz çünkü. Evet. E, gelecekteki planlar üzerine konuşalım mı biraz? Konuşalım. E, bir müzik arası verip mi konuşalım yoksa müziği sona mı saklayalım? Güzel bir müzik dinleyelim bence. Tamam. O zaman Cloud Nine geliyor. Jamurkay Automaton albümünden. Erkem devam ediyor. Açık Radyo 94.4'deyiz. Faik Uyanık bizimle birlikte. UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü. Sosyal fayda zirvesi e, konuşuyoruz. Cuma günü yapılan. Ama e, o vesileyle tabii ki sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine de konuşuyoruz. E, gelecekte neler olacak diye sormuştum. Bir müzik arası vermiştik. Oradan devam edelim. Temmuz 2019'dan itibaren sürdürülebilir kalkınma amaçları demeye başladık. Orada bir çeviri değişikliği oldu. Bizi dinleyenlerden duymayan varsa biraz kafaları karışabilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri diyorduk ve artık amaçları demeye başladık. Burada hedefimiz Türkiye'deki bütün kamu kurumlarıyla Birleşmiş Milletler'in aynı jargonu kullanmasıydı. E, Onun nihayet sağlayabildik. Dediğim gibi türbülansı zamanlardan geçti Türkiye. 2015'in sonunda ilan edilmiş olmasına rağmen... E, ...sürdürülebilir kalkınma amaçları. 2019'a kadar çeviri farklılıkları vardı. Kullandığımız jargon üzerinde. Şimdi tabii Türkiye'nin öncelikleri açısından bir bakabiliriz. iki dünyanın öncelikleri açısından bakabiliriz. E, Türkiye'nin öncelikleri açısından baktığımızda... ...kalkınma öncelikleri açısından baktığımızda... Aşırı yoksulluk Türkiye'de kağıt üzerinde yok. İstatistiksel olarak Türkiye aşırı yoksulluk problemini bitirdi ama bu yoksulluk probleminin hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bir, eşitsizlik probleminin olmadığı anlamına gelmiyor. İki, yani bölgesel eşitsizlikler, gelir eşitsizlikleri ve her türden eşitsizlikler açısından hala Türkiye'de kalkınma serüveni çok kırılgan bir vaziyette. Evet ve hani kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, engellilere yönelik eşitsizlikler. Genç, yaşlı, engelli, engelsiz, erkek, kadın ve aklımıza gelebilecek pek çok diğer kategorideki eşitsizlikler. Bir Türkiye'nin yumuşak karnı bu ama en başta bölgesel eşitsizlikler hmm. konusu, ekonomik eşitsizlik. Daha sonra kadın konusu yani şimdiki gündemde beş numaralı madde olan toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi Türkiye'nin hassas karnı. Türkiye e, istihdamda, siyasette ve eğitimde kadını güçlendirmeli. Eğitimde iyi, kaydolan kız çocuklarının oranı e, gayet iyi. Son 20 senede alınan tedbirlerle o oransal olarak bir eşitlik sağlandı. Ama siyasette kadının temsilinde hala gerçekten acıklı bir vaziyetteyiz. Ve e, istihdamda kadının temsili açısından acıklı bir vaziyetteyiz. Orta gelir tuzağından kurtulmak isteyen her orta gelirli ülkenin Yapması gereken iş Türkiye'nin önünde bekliyor. Kadının istihdama bir katılımının kolaylaştırılması için politika önlemleri almak. İki, siyasette daha fazla kadının olması. Hangisi daha öncelikli? Belki siyaset daha öncelikli olabilir. Yani siyasette kadın daha fazla temsil edilirse, kadının iş dünyasında temsil edilmesi için önlemlerin artacağını varsayabiliriz. Kadın meselesi ciddi. Bir de en sonlarda yer alan, bir önceki gündemde 7 olan, şimdi 13 olan iklim konusu. Ee, hızlı büyüyen ülkelerin ortak problemi bu. Çin'in de problemi, Hindistan'ın da, Brezilya'nın da, Güney Afrika'nın da problemi. Hızlı büyümeyle çevresel sürdürülebilirliği, karbon salımını dengelemek. Bir yandan hızla kalkınmak istiyor, gençlere iş yaratmak istiyor, istihdam oluşturmak istiyor. Ama bir yandan da bunu kestirmeden yapayım derken kendi biyosferini gerçekten mahvedebiliyor ülkeler. Bunun dengelenmesi çok ciddi bir mesele. Türkiye bu anlamda adımlar atıyor. Adımlar atan bir ülke, iyi niyetle yaklaşan bir ülke. Ama tabii bu işin kolay olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten zor Hızlı büyümeyle çevresel sürdürülebilirliği dengelemek zor bir iş. Ama iyi olduğu yerler de var Türkiye'nin. Hep böyle kötülere bakmayalım. İyi olduğu yerlerde anne ve çocuk sağlığı konusunda örneğin çok ciddi mesafe kaydetti Türkiye. Çocuk ölümlerinin son 60 yılda çok ciddi oranda e, azalttı. Çok fazlaydı Türkiye'de. Bir çocuğun 5 yaşına gelme ihtimali düşüktü. Oransal olarak şimdi bu bunu yükseltti. Anne sağlığı açısından aynı şey söz konusu. Ee, ço kız çocuklarının okula kaydolma oranı açısından gayet iyi bir noktaya geldi. Ee, tabii bu mezuniyet oranlarına baktığınız zaman yine arada bir evet. e, fark görüyorsunuz. Okul terk daha yüksek kız çocukları. Aynen. Mı? İkincisi de e, hiç bakmadığımız daha az konuştuğumuz konu belki daha fazla artık konuşmamız gereken konu çünkü artık eşitliği sağladık. Kaliteyi sağlamamız gerekiyor. Kaliteli eğitime. Herkesin ücretsiz erişebilmesi meselesi. Eğitimin kalitesi okuduğunu anlayan, kritik yapabilen, analitik düşünebilen insan yetiştirebiliyor mu bizim eğitim sistemimiz? Fazla bakmamız gereken, daha fazla bakmamız gereken konu bu. Yine iyilerden bir tanesi de eski gündemde 8, şimdiki gündemde 17 olan hedefler için <gülüyor> ortaklıklar veya amaçlar için ortaklıklar. <gülüyor> Türkiye dış kalkınma yardımlarını ciddi oranda artıran bir ülke. 7-8 milyar dolar yılda. ...resmi kalkınma yardımı yapıyor. 4 milyon civarında Türkiye'de göçmen barınıyor. Bunların 3,5 milyondan fazlası Suriyeli. Onlar için yapılan harcamalar var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman... ...uluslararası kalkınma yardımları ve insani yardım konusunda... ...Türkiye ciddi bir mesafeye kaydetti. 17'nin altındaki alt başlıklardan örneğin... Ee, Teknoloji Bankası'nın kurulması konusunu Birleşmiş Milletler adına Türkiye üstlendi. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası geçen sene Türkiye'de kuruldu mesela. Bunlar da Türkiye'nin artı artıhanesine yazıp e, zaman zaman hatırlayıp anlatmamız gereken konular. Ee, bir de yine iklimle beraber koşut giden e, çoğu zamanda iç içe geçen bir su meselemiz var. Bütün dünya için temiz suya erişim gittikçe de daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Onunla da mücadele etmemiz gerekecek. Şimdi bütün bu sorunlar için inovatif çok hızlı kestirme yoldan bizi e, düzlüğe çıkaracak çözümlere ihtiyacımız var. İnovasyon bir diğer e, anahtar kelime UNDP'de şu anda en fazla konuştuğumuz konulardan biri. Zaten 17 amaçtan birinin de başlı başına sanayi yenilikçilik, sanayi teknoloji ve yenilikçilik diye bir başlığımız var. E, hızla çözüm bulmamız gerekiyor. Su konusunda da bunu yapmamız lazım kayıp kaçak oranlarını azaltmamız lazım tarımda çok daha az su kullanmamız lazım vesaire bu önlemleri almak gerekiyor su konusunda da evet e, önümüzdeki gündem bütünüyle sürdürülebilirliğe odaklanacak bir gündem olacak iklim de bizi bir taraftan sıkıştırıyor belli ki ve sürdürülebilirlik amaçlarının birbirleriyle birleşerek kesişerek ya da ayrı ayrı çalışılması ve hepimizin gündemine girmesi gerekiyor diye altını çizelim Programın sonuna geldik çünkü ee, açık radyodaydık diğer kamda 94.9 Açık Radyoda Faiq Uyanık bizimle birlikteydi ben Rauf Kösemen Hoşça kalın diyoruz gelecek hafta görüşmek üzere İyi akşamlar.